birisi bizim paramızı hileyle alırsa biz de onun parasını gizlice kendi paramız kadar alırsak günahkar olur muyuz? Şimdi harama haramla mukabele edilmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de size bu misl ma'ru leh Yani size birisi bir ceza yaparsa siz ona misliyle mukabele edebilirsiniz. Diyelim ki size birisi bir tokat vurursa karşı tarafa bir tokat vurma hakkınız var. Ama sabır dersiniz bu daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Ve ceza, seyyetin seyyetü müsa, kötülüğün cezası, mukabili, onu gibi bir kötülüktür. Ee, ancak dinin haram kıldığı bir şeyi mukabili olarak yapamayız. Mesela yani ahlakımıza ters düşüyoruz. Dedim ki birisi senin ananla avradın diye sövdü. Yani biz onu kalkıp sövemeyiz. Veya birisi bize iftira etti, biz ona iftira edemeyiz. Birisi bizim malımızı çaldı, o bizim malımızı çaldı. Öyleyse ben onun malını çalacağım diyemeyiz. Veya birisi diyelim ki sizin aile namusunuza e, halal getirdi, ben onun aile ve namusuna halal getireceğim diyemeyiz. Şimdi dolayısıyla e, bizim paramızı hileyle alan bir kimsenin bizim paramız olduğunu biliyorsak, yani diyelim ki bizden çaldı, gasp etti veya hileyle aldı, onu bir yere koydu. Yani o paranın sizin paranız olduğunu biliyorsanız, onu alabilirsiniz. Ama aldı, adam harcadı. Biz de madem o benim paramı hileyle aldı, ben de onun e, parasını hileyle alayım. Veya gasp ederek alayım. E, veya da çalarak alayım. Olmaz. Onu ne yapacak? Yasal yollara müracaat ederek, mahkeme kanalıyla veya arıya aracılar koyarak almaya çalışmalı.